Nahl Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Allah'ın emri geldi Onunla yüz yüze gelmekte acele etmeyin Tüm varlığın tesbih ettiğidir o Allah Arınmıştır onların şirk koştuklarından Kullarından dilediğine melekleri Emrinden olan ruh ile şöyle diyerek indirir Gerçek şu Benden başka ilah yok o halde benden korkun Gökleri ve yeri hak olarak yarattı Arınmıştır onların ortak tuttukları şeylerden İnsanı bir siperimden yarattı Bir de bakmışsın insan Açıkça kafa tutan bir hasım vermiştir. Davarları da o yaratmıştır Onlarda sizin için bir ısıtıcı, koruyucu ve nice nice yararlar vardır Onlardan bazı şeyleri Onlardan bazılarını yersiniz. Bir güzellik de vardır onlarda sizin için. Sabah saldığınız sırada, akşam topladığınız sırada. Ve ağırlıklarınızı yüklenir, canlarınızın yarısını tüketmeden varamayacağınız beldelere kadar taşırlar. Hiç kuşkusuz, Rabbiniz gerçekten raufdur, çok acıyıp esirger, rahimdir, sınırsızca merhamet eder. Hem binesiniz diye hem de bir süs olarak atları, katırları, eşekleri de yarattı. Ve bilemeyeceğiniz daha neler yaratır o? Yolu doğrultup denge noktasını bulmak Allah'ın işidir. Ondan sapan da var. Allah dileseydi sizi toptan hidayete erdirirdi. O sizin için gökten bir su indirdi. Ondan bir içecek var. Kendisinden, Hayvanlarınıza yedirdiğiniz bir ağaç da ondan oluşmaktadır. O suyla sizin için ekin, zeytin, hurmalıklar, üzümler ve her çeşitten meyveler bitirir. Hiç kuşkusuz bunda derin derin düşünen bir toplum için gerçek bir mucize vardır. Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin emrinize vermiştir. Yıldızlar da onun emriyle bir hizmete boyun eğmiştir. Bütün bunlarda. Aklını çalıştıran bir topluluk için Elbette ibretler vardır Ve sizin için yeryüzünde Çeşit çeşit renklerde Başka şeylere de vücut vermiştir Bütün bunlarda Düşünüp ibret alacak bir toplum için Elbette bir mucize vardır Ve odur ki içinden taze bir et yemeniz Ve kuşanacağınız bir süs Çıkarmanız için denizi emrinize vermiştir Gemileri onda Yara yara gider görürsün Böyle yapmıştır ki onun kereminden nasip arayasınız ve şükredebilesiniz. Sizi çalkayıp sarsar diye yerküreye ağır dağlar, ırmaklar, yollar koydu. İyiye ve doğruya ulaşmanız umulmaktadır. Ve nice işaretler. Yıldızla da onlar yol ve yön doğrulturlar. Yaratan, yaratmayana benzer mi? Hiç düşünmüyor musunuz? Allah'ın nimetlerini saymaya kalkarsanız, onların sonunu getiremezsiniz. Allah gerçekten gafur ve rahimdir. Allah sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir. Allah dışında yakardıklarınız hiçbir şey yaratamazlar. Onların kendileri yaratılmaktadır. Hayat bulmaz ölülerdir onlar. Ne zaman diriltileceklerini bilebilmezler. Tanrınız bir tek tanrıdır. Böyleyken ahirete inanmayanlar kibre saplandıkları için kalpleri inkarcı olmuştur. Hiç kuşkusuz Allah onların sakladıklarını da açığa vurduklarını da biliyor. Hiç kuşkusuz o büyüklük taslayanları sevmiyor. Onlara Rabbiniz ne indirdi dendiğinde şöyle dediler. Öncekilerin masallarını. Şunun için ki onlar kıyamet günü kendi günahlarını tamamen yüklendikten başka ilimsizlik yüzünden saptırdıkları kişilerin günahlarının bir kısmını da yüklenecekler. Bakın ne kötü şey yükleniyorlar. Onlardan öncekiler tuzak kurmuşlardı. Bunun üzerine Allah binalarına temellerinden çarpmış da üstlerindeki tavan tepelerine çökmüştü. Azap onlara hiç fark edemedikleri yerden gelmişti. Sonra kıyamet günü onları rezil edecek ve diyecek, kendileri için kavga çıkarıp ayrılığa düştüğünüz ortaklarım nerede? Kendilerine ilim verilmiş olanlar diyecekler ki, bugün rezillik ve kötülük gerçeği inkar edenleredir. Özbenliklerine zulmedip durdukları bir sırada, meleklerin vefat ettirdikleri kişiler şöyle diyerek teslim bayrağını çekerler, biz hiçbir kötülük yapmıyorduk, iş hiç de öyle değil. Allah sizin yapmakta olduklarınızı çok iyi bilmektedir. Hadi girin cehennem kapılarından, sürekli kalacaksınız orada. Gerçekten kötü yermiş kibre sapanların barınağı. Korunup sakınanlara, Rabbiniz ne indirdi dendiğinde şöyle dediler. Hayır indirdi. Bu dünyada güzel düşünüp güzel davrananlara güzellik vardır. Sonsuzluk yurdu elbette ki daha hayırlıdır. Gerçekten ne güzelmiş takva sahiplerinin yurdu. Adın cennetleri, girecekler içlerine, altlarından ırmaklar akacak. Orada diledikleri şey kendilerinin olacak. Allah korunup sakınanları işte böyle ödüllendirir. Melekler canlarını temiz insanlar olarak aldıklarına şöyle derler. Selam size, yapıp ettiklerinize karşılık olarak girin cennete. Neyi bekliyorlar? Kendilerine meleklerin gelmesini mi yoksa Allah'ın emrinin gelmesini mi? Onlardan öncekiler de aynen böyle yapmışlardı. Allah onlara zulüm etmemişti. Tam aksine onlar kendi kendilerine zulüm ediyorlardı. Sonunda yapıp ettiklerinin kötülükleri başlarına musibet olmuş, alay edip durdukları şey kendilerini vermişti. Ortak koşanlar dediler ki, eğer Allah isteseydi ne biz ne de atalarımız Allah dışında bir şeye kulluk ibadet etmez. Ona rağmen hiçbir şeyi haram kılmazdık. Onlardan öncekiler de aynen böyle yaptılar. Resullere düşen açık bir tevliiden başkası değildir. Andolsun biz her ümmette şöyle tebliğ yapan bir resul görevlendirdik. Allah'a kulluk ibadet edin, tağuttan kaçının. Sonra bunlardan kimine Allah kılavuzluk etti, kimine de sapıklık hak oldu. Şimdi yeryüzünde gezip dolaşın da yalanlayanların sonu nasıl olmuş görün. Sen onların iyiye ve doğruya ulaşmalarını tutkuyla istesen de Allah saptırdığına yol göstermez. Hiçbir yardımcıları da olmaz onların. Yeminlerinin tüm gücüyle Allah ölen kimseyi diriltmez diye Allah'a yemin ettiler. Hayır, öyle değil. Öleni diriltmek onun üzerinde hak bir vaattir fakat insanların çokları bilmezler. Diriltecek ki onlara ihtilafa düştükleri şeyi açık seçik göstersin ve küfre sapanlar kendilerinin yalancılar olduğunu bilsinler. Biz bir şey dilediğimizde onun hakkında söyleyeceğimiz söz ol demekten ibarettir. O hemen olu verir. Zulme uğratıldıktan sonra Allah uğrunda hicret edenlere biz, dünyada elbette güzelce mekan tutturacağız. Ahiretin ödülü mutlaka daha büyüktür. Bir bilselerdi. O Allah yolunda hicret edenler sabrederler ve yalnız Rablerine tevekkül ederler. Biz senden önce de elçi olarak kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını göndermedik. Eğer bilmiyorsanız, zikir Kur'an ehline sorun. Açık delillerle, kitaplarla gönderdik. Sana da bu zikiri Kur'an'ı vahyettik ki kendilerine indirileni insanlara açık seçik bildiresin de derin derin düşünebilsinler. Kötülükleri yapmak için tuzak kuranlar Allah'ın kendilerini yere geçirmeyeceğinden yahut hiç fark edemeyecekleri bir yerden azabın kendilerine gelmeyeceğinden emin mi oldular? Yahut dönüp dolaşmaları sırasında kendilerini yakalamayacağından onlar buna engel de olamazlar. Yoksa kendilerini korkuta korkuta sindire sindire yakalamayacağından emin midirler? Kuşkusuz ki sizin Rabbiniz gerçekten raufdur, rahimdir. Bakıp görmediler mi Allah'ın yarattığı şeylerin gölgeleri bile sağ ve sollarından boyunları bükük bir halde, Allah için secdelere kapanarak dönüyor. Göklerdeki ve yerdeki canlı şeyler de, melekler de yalnız Allah'a secde ederler ve hiç de büyüklük taslamazlar. Üstlerinde egemen olan Rablerinden ürperirler ve emredildikleri şeyi yaparlar. Allah buyurdu ki, iki ilah edinmeyin, ilah sadece bir tek ilahdır. yalnız benden korkun. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Din de sürekli olarak yalnız O'nundur. Hala Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Sahip olduğunuz her nimet Allah'tandır. Sonra size bir zorluk, keder dokunduğu zaman yalnız O'na yakarırsınız. Sonra da zorluk ve kederi sizden kaldırdığında içinizden bir zümre kendi Rablerine hemen ortak koşu verir. Kendilerine verdiklerimize nankörlük etsinler diye. Hadi zevklenin, nimetlenin yakında bileceksiniz. Tutuyor, kendilerine sunduğumuz rızıklardan hiçbir şeyin farkında olmayanlara pay çıkarıyorlar. Allah'a and olsun ki iftira edip durduğunuz şeylerden kesinlikle hesaba çekileceksiniz. Tutuyor, Allah'a kızları nispet ediyorlar. Haşa, o bunlardan arınmıştır. İştah duydukları şeyler de kendilerinin mi? Onlardan birine kız çocuk müjdelendiğinde yüzü simsiyah kesilir. Öfkeden kuduracak gibidir o. Kendisine mıştulananın utancından ötürü toplumdan gizlenir. Hakaret eziklik üzere tutsun mu onu yoksa toprağın bağrına mı gömsün onu? Bakın ne kötü hüküm veriyorlar. Ahirete inanmayanlar için kötülük örneği var. En yüce örnekse... Allah içindir. O'dur aziz, O'dur hakim. Eğer Allah insanları zulümlerine karşı cezalandırsaydı, yeryüzünde debelenen bir şey bırakmazdı. Ama öyle yapmıyor. Onları belirli bir süreye kadar erteliyor. Süreleri geldiğinde ise ne bir saat geri kalırlar, ne de öne geçebilirler. Kendilerinin bile çirkin bulacağı şeyleri Allah'a isnat ediyorlar. Dilleri de yalan düzüp donatıyor. En ileri güzellik onlarınmış. Kuşkusuz olan şu. Onlar için ateş vardır. Ve ona en önden gideceklerdir. Andolsun Allah'a ki senden önceki ümmetlere de elçiler gönderdik de şeytan onlara amellerini süslü gösterdi. O bugün de onların dostudur. O gün de onların dostuydu. Onlar için acıklı bir azap var. Bu kitabı sana yalnız şunun için indirdik. Hakkında ayrılığa düştükleri şeyi onlara iyice açıklayasın ve kitap iman eden bir topluluk için kılavuz ve rahmet olsun. Allah gökten bir su indirdi ve onunla ölümünden sonra yeryüzüne hayat verdi. Kuşkusuz bunda kulak verip dinleyen bir topluluk için mutlaka bir mucize vardır. Hayvanlarda da sizin için kesin bir ibret vardır. Size onların karınlarından fışkı ile kan arasından halis bir süt içiriyoruz ki içenlerin boğazından kayar gider Hurmalıkların meyvelerinden, üzümlerden de sarhoş edici bir içecek ve güzel bir rızık elde edersiniz İşte bunda aklını işleten bir topluluk için kesin bir mucize vardır Rabbin bal arısına şöyle vahyetti Dağlardan evler edin Ağaçlardan ve insanların kurdukları Çardaklardan da Sonra meyvelerin her türünden Ye de boyun bükerek Rabbinin yollarına koyul. Onun karıncıklarından renkleri Çeşit çeşit bir içecek çıkar ki insanlar için onda şifa vardır Derin derin düşünen Bir topluluk için bunda kesin Bir mucize var Allah sizi yarattı Sonra sizi vefat ettirecek İçinizden bazıları Ömrün en basit ve düşük noktasına geri çevrilir ki bir ilimden sonra hiçbir şey bilmez olsun. Allah Aliyimdir, kadirdir. Allah rızıkta kiminizi kiminize üstün kılmıştır. Fazla verilenler rızıklarını ellerinin altındakilere aktarıp da hepsi onda eşit hale gelmiyor. Allah'ın nimetini mi inkar ediyor bunlar? Allah size kendi benliklerinizden eşler nasip etti. Eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar oluşturdu ve sizleri güzel ve temiz nimetlerle rızıklandırdı. Şimdi bunlar batıla mı inanıyorlar ve bunlar evet bunlar Allah'ın nimetine mankörlük mü ediyorlar? Allah'ı bırakıp da kendilerine göklerden ve yerden bir parçacık rızık veremeyen buna güç yetiremeyen şeylere mi tapıyorlar? Artık Allah'a örnekler verip durmayın. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Allah şöyle bir örnekleme yaptı. Hiçbir şeye gücü yetmeyen, başkasının eşyası durumunda bir kul ile bizden bir güzel rızıkla rızıklandırdığımız ve ondan gizli açık dağıtan bir kişi. Bunlar aynı olur mu? Bütün övgüler Allah'adır ama onların çokları bilmiyorlar. Allah şöyle bir örnekleme de yaptı. İki adam, birisi dilsiz, hiçbir şeye gücü yetmez. Efendisi üstüne sadece bir yük. Efendi onu nereye gönderse hiçbir hayır getiremez. Şimdi bu adam, doğru bir yol üzerinde bulunup, adaletle emreden kişiyle aynı olur mu? Göklerin ve yerin gaybı Allah'ındır. O saate, dünyanın sonuna ilişkin emirse, bir göz açıp yummak gibi hatta ondan da yakındır. Allah her şeye kadirdir. Allah sizi annelerinizin karınlarından çıkardı. Hiçbir şey bilmiyordunuz. Şükredebilesiniz diye size işitme gücü, gözler ve gönüller verdi. Gök boşluğunda bir emre boyun eğdirilmiş olan kuşlara bakmadılar Hı. mı? Onları Allah'tan başkası tutmuyor. Bunda inanan bir topluluk için elbette ki izler, işaretler vardır. Allah size evlerinizden huzur ve sükun yeri yaptı. Hayvan derilerinden de size gerek göç gününüzde gerek konduğunuz sırada rahatça taşıyacağınız evler yaptı. Ayrıca hayvanların günlerinden, yapağlarından ve kıllarından belli bir süreye kadar kullanabileceğiniz giyimlikler, döşemelikler ve kullanım eşyası verdi. Allah yarattıklarından sizin için gölgeler oluşturdu. Dağlardan sizin için sığınak evler yaptı. Sizin için sıcaktan koruyacak elbiselerle savaşta koruyacak elbiseler de yaptı. İşte nimetini üzerinizde böyle tamamlıyor ki ona teslim olup esenliğe ulaşabilesiniz. Yine de yüz çevirirlerse artık sana düşen açık bir tebliğden başka şey değildir. Allah'ın nimetini biliyorlar sonra da onu inkar ediyorlar. Çoğu nankördür bunlar. Her ümmetten bir tanığı ortaya sürdüğümüz gün küfre sapanlara ne izin verilir ne de özür dilemelerine imkan sağlanır. Sülme sapanlar azapla yüz yüze geldiklerinde ne azapları hafifletilir ne de yüzlerine bakılır. Şirke sapanlar ortak tuttuklarını gördüklerinde şöyle derler. ''Rabbimiz işte bunlar seni bırakıp da yalvarıp yakardığımız ortaklarımız.'' Bunun üzerine ortakları onlara şöyle söz dokundururlar. Siz yalancılarsınız, yalancılar. O gün hepsi Allah huzurunda teslim bayrağını çekmiş, iftira aracı olarak kullandıklarının tümü onları bırakıp sırra kadem basmıştır. İnkâra sapıp Allah yolundan geri çevirenler var ya, bozgunculuk edip durmalarından ötürü onların azaplarına azap katmışızdır. Gün olur, her ümmet için kendi aleyhlerine, kendi içlerinden bir tanık çıkarırız. Seni de şu insanlar hakkında tanık olarak getireceğiz. Sana bu kitabı indirdik ki her şey için ayrıntılı bir açıklayıcı, bir kılavuz, bir rahmet, Müslümanlara da bir müjde olsun. Şu bir gerçek ki Allah adaleti, iyi ve güzel davranmayı, akrabaya vermeyi emreder. Tüm pisliklerden, edepsizliklerden, kötülükten, azgınlık, doymazlık ve kıskançlıktan yasaklar. Düşünüp ibret alırsınız ümidiyle size öğüt veriyor. Antlaşma yaptığınızda Allah'a verdiğiniz söze vefa gösterin. Bağlayıp pekiştirdikten sonra yeminlerinizi bozmayın. Çünkü kendinize Allah'ı kefil yapmış durumdasınız. Allah yaptıklarınızı biliyor. Yeminleri bozmada İpliğini kuvvetle büktükten sonra bozup parçalayan karı gibi olmayın bir topluluk ötekinden daha zengin ve kalabalık çıktığı için yeminlerinizi aranızda bir hile aracı yapıyorsunuz Allah sizi bununla imtihan ediyor İhtilafa düştüğünüz şeyleri kıyamet günü size açık bir biçimde elbette gösterecektir Allah dileseydi elbette ki sizi bir tek ümmet yapardı ama o dilediğini saptırıyor dilediğini de iyiye ve güzele kılavuzluyor. Yapıp ettiklerinizden mutlaka sorgu suale çekileceksiniz. Yeminlerinizi aranızda hile ve aldatma aracı yapmayın. Aksi halde ayak sağlam bastıktan sonra kayar ve Allah yolundan alıkoyduğunuz için acıyı tadarsınız. Üstelik büyük bir azaba da uğrarsınız. Allah'a verdiğiniz sözü basit bir ücret karşılığı satmayın. Eğer bilirseniz, Allah katında olan sizin için daha hayırlıdır Sizin yanınızdaki tükenir ama Allah'ın yanındaki sonsuza dek kalıcıdır Sabredenlere ödüllerini biz işleyip ürettiklerinin en güzeliyle mutlaka vereceğiz Erkek yahut kadın her kim inanmış olarak hayra ve barışa yönelik bir iş yaparsa Onu tertemiz bir hayatla yaşatırız Ve böylelerinin ücretlerini İşleyip ürettiklerinin en güzelleriyle karşılarız. Kur'an'ı okuduğun zaman o kovulup taşlanmış şeytandan Allah'a sığın. Şu bir gerçek ki şeytanın elinde iman edip yalnız Rablerine dayananlar aleyhine hiçbir sulta, hiçbir kanıt yoktur. Onun sultası sadece onu dost edinenlerle Allah'a ortak koşanlar üstündedir. Biz bir ayeti bir başka ayetin yerine koyduğumuzda ki Allah neyi indirmekte olduğunu daha iyi bilir şöyle derler. Sen düpedüz bir iftiracısın. Hayır. Öyle değil. Bunların çokları bilmiyorlar. De ki iman edenleri güçlendirip kökleştirmek için ve Müslümanlara bir müjde ve kılavuz olarak ruhul Kudüs onu senin Rabbinden indirdi. Andolsun ki biz onların Kur'an'ı ona bir insan öğretiyor demekli olduklarını biliyoruz Nispet etmeye uğraştıkları adamın Dili yabancıdır Oysa ki bu apaçık Arapça bir dildir Allah'ın ayetlerine inanmayanlara Allah kılavuzluk etmez Onlar için Acıklı bir azap öngörülmüştür Yalanı ancak Allah'ın ayetlerine inanmayanlar Uydururlar Yalancılık edenler onların ta kendileridir her kim imanından sonra Allah'a küfür eder, kalbi iman ile yatışmış haldeyken baskıyla zorlanan hariç olmak üzere inkara göğüs açarsa böylelerinin üzerine Allah'tan bir gazap iner. Bunlar için büyük bir azap da öngörülmüştür. Bu böyledir çünkü onlar şu ireti hayatı ahirete tercih etmişlerdir. Ve Allah küfre sapanlar topluluğunu doğruya kılavuzlamaz. Bunlar Allah'ın kalpleri, kulakları ve gözleri üstüne mühür bastığı insanlardır. Gaflete saplananlar da bunların ta kendileridir. Hiç kuşkusuz, ahirette hüsrana uğrayacaklar da bunlardır. Kuşkusuz, Rabbin işkenceye uğratıldıktan sonra hicret eden, ardından da cihat edip sabreden kişiler yanındadır. Bütün bunlardan sonra senin Rabbin elbette cömertçe affedecek cömertçe merhamet edecektir. Gün olur, herkes kendi nefsi için mücadele eder ve herkese yaptığının karşılığı tam tamına ödenir. Onlar asla zulme uğratılmazlar. Allah şu ülkeyi, medeniyeti de örnek vermiştir. Güvenli, mutlu, huzurlu idi. Rızkı her yandan bol bol gelirdi. Sonra onlar, Allah'ın nimetlerine nankörlük ettiler de, Allah kendilerine, sanayi olarak ürettikleri şeyler yüzünden açlık ve korku elbisesini tattırdı. Andolsun ki onlara içlerinden bir Resul geldi de onu yalanladılar. Bunun üzerine onlar zulümlerine devam edip dururken azap kendilerini yakaladı. Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden helal ve temiz olarak yiyin. Eğer yalnız ona kulluk ibadet ediyorsanız Allah'ın nimetlerine şükredin. O size ancak şunları haram kılmıştır. Ölü, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilen hayvan. Bununla birlikte zorda kalan, başkasının hakkına tecavüz etmemek, sınırı da aşmamak şartıyla bunlardan yerse, Allah bağışlayacak, merhamet edecektir. Yalan düzerek Allah'a iftira etmek için, dillerinizin uydurma nitelendirmeleriyle, şu helaldir, şu da haramdır demeyin. Yalan düzerek Allah'a iftira edenler kurtulamazlar. Az bir nimetlenme ardından acıklı bir azap var onlara. Sana anlattıklarımızı daha önce Yahudilere haram kılmıştık. Biz onlara haksızlık etmedik. Aksine onlar kendi benliklerine zulüm ediyorlardı. Şu da var. Rabbin bilgisizlik yüzünden kötülük işleyip de bunun ardından tövbe edip hallerini düzeltenler lehindedir. Sonra senin Rabbin gerçekten gafur ve rahimdir. Şu da kuşkusuz ki İbrahim başlı başına bir ümmet idi. Bir hanif olarak Allah'ın önünde eğiliyordu. Müşriklerden değildi. Onun nimetlerine şükrediyordu. Allah onu seçip yüceltti ve dosdoğru bir yola kılavuzladı. Dünyada ona güzellik verdik. Ahirette de o mutlaka barışsever iyiler arasında yer alacaktır. Daha sonra sana şunu vahyettik. Bir hanif olarak İbrahim'in dinine uy. O müşriklerden değildi. Cumartesi tatili sadece onda ihtilaf edenlere farz kılındı. Rabbin tartışmakta oldukları şey hakkında onlar arasında kıyamet günü hüküm verecektir. Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle davet etti. Ve onlarla en güzel olan neyse o yolla mücadele etti. Şüphe yok ki Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir Ve o gerçeğe kılavuzlananları da en iyi bilendir Eğer ceza ile karşılık verecekseniz Ancak size yapılan kötülüğün türü ve miktarı ile karşılık verin Eğer sabrederseniz elbette ki bu sabredenler için daha hayırlıdır Sabret Senin sabrın da Allah'ın yardımıyladır Onlar için tasalanma Kurmakta oldukları tuzaklar yüzünden de telaşlanma. Hiç kuşkusuz Allah korunanlar ve güzellik sergileyenlerle beraberdir.